اما بعد فان اصلق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الناس فتاكل arkadaşlar yeter hafta ilk defa akidatul vasitiye adı ile bilinen şeyhül islam ibnu taymiye'nin kaleme Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesini tafsilli olarak, ayrıntılı olarak açıkladığı kitabın şerhine başladık. Bu haftada inşallah kaldığımız yerden şerhimize devam edeceğiz. Ancak şerhe geçmeden önce, geçen hafta almış olduğumuz, vermiş olduğumuz, değinmiş olduğumuz bazı konularla ilgili bir tekrar yapalım ki konular iyice otursun. Dedi dediğimiz gibi okumuş olduğumuz kitap, kitabın müellesi kim dönmez? İbni Hulusan, i̇bn Taymiye. Şeyhülislam kimdir? Bunun adı Şeyhülislam'ın temin adı nedir? Ebul Abbas. Ebul Ahmet'tir. Ahmet'tir. Yani Ahmet i̇bn Abdullah. Abu Abdullah. Yani Ahmed binü Abdül Halim bin Abdüsselam'dır. Nerelidir? Harranlı. Aleykümselam ve rahmetullah ve Evet, üstad Latif. Evet, e, Babasıyla nereye göç etmiştir? Şama Şam gitmiştir. kaç yaşında, ne, ne zaman doğmuştur? 600 600 600 661 yılında doğmuş, 700 hep küsürüyor 728 yılında da vefat etmiş, kaç yıl yaşamış oluyor? 67 yıl yaşamış oluyor muhtabı akidatul vasıtiyye vasıt, vasıtiyye Nereden gelmiş bu ad Mehmet? Şamla, Basra'nın ortasında... Şamla mı yoksa? Musul mu? Musul'la var. Musul'la, Musul'la, Musul arasında... Basra, Musul'la. Basra'nın Basra arasında, arasında, arasında bir şehir var. Bir şehir varmış. İki şehrin arasında olduğu için de vasat. ortasında olduğu için de ne denmiş bu şehre? Vahıf denir. Eee, sened işte kitabı niye yazmış Şeyhülislam Hanım? E, öyle otururken aklına mı gelmiş yoksa başka bir sebebi var mı bu kitabı yazmasının? Oradaki e, cematçı insanların cemat derken yani, yani bir alim, eee, kitabını kendisi yazıyor. İçine namazı ile, akşam namazları, kalem alıyor. Vasıtlı. Yani vasıttan gelen bir kadı var, alim var. Ona Ehl-i Sünnet ve cemaatin akidesini yazmasını istiyor. Kapsamlı olarak, ayrıntılı olarak. Önce Şeyhülislam efendi bunu ne yapmıyor? aleykümselamu allahu aleykümselamu kabul etmiyor. Daha sonradan ısrar üzerine kabul ediyor ve ne yapıyor? Risaleyi yazmaya başlıyor. E, Risale Şeyhülislam b.t.in. besmele ile başlıyor. Dedik ki bu zaten Allahü u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de surelerine başladığı bir yöntem. Ve Peygamber aleykümselamın elçilere...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 hamd edilecek olan, hamda layık olan e, sıfatlarını, vasıflarını yapmak, söylemek. Yoksa bir kişiye diyelim ki seviyorsunuz, onu yüceltmiyorsunuz ama onun hoşuna ölmeye layık, övgüye layık sıfatları var. Sizlerin onun bu övgüye layık olan sıfatlarını zikretmeniz hamd olur mu? Olmaz. Ne olur buna ne denir? Sena etme, ne denir. Yani düzgün ki fulanın, sevmiyorsun adamı, fulanın eli açıktır.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 Şahit olmak, Neye şahit olmak? İnsanın insanın insanın kabul ederek Bilmiyorum. ve inanarak Bilmiyorum. tamam mı? Tamam. Ee, kalbinde olanı diliyle ne yapması? İkrar etmesi. Yani bir insan inanmadan inanmadığı şey şahitlik eder mi? Bilmiyorum. Etmez. Şahitlik etmiş olmaz. Yani bir insan kalbiyle inanmıyor. Ha. Ve şahit edelim ki şu şöyledir demesi onun şahit etmiş olduğunu <gülüyor>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 Sonra dedi ki, peygambere salat olsun, Allah peygamberine salat etsin, dedi. Resulü'ne, elçisine salat etsin. Neydi Allah'ın peygamberine salat etmesi? Bu ne demek? Yani biz bir şeyler konuşuyoruz ama Müslüman olarak, bunların ne manaya geldiğini zaman geçtikçe, belki de söyledikçe veya en baştan olarak bunu bilmedikçe, cahil olarak söylediğimiz şeyin manasını düşünmeden söylüyoruz. Sallallahu ala rasulihi ve selleme teslimen kesir adil. Allah Resulüne salat etsin. Ne demek salat etsin? Kadir? Allah Resulü'nü övsün Allah Resulü'nü ne yapsın? Övsün Ve selleme teslima Ve ne yapsın Tekay? Selleme teslima Ne yapsın onu? Selleme teslima Ne yapsın onu İlker? Onu sağ salim kızın؟ Neyveden sağ salim kılsın? Onun sağını eksik düşürecek Adını eksik düşürecek Küçük düşürecek her şeyden ne yapsın onu?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 Kendi fiillerinde, kendi fiillerinde birlemek. yani Allah'ın kendi fiillerinde bir, birlemeye biz ne diyoruz? Rububiyet. Yani Allah'ın hangi fiillerinde Allah diyoruz? Siz yaratılmasında başka? o ona giriyor işte. Gelelimiz orada başka. <gülüyor> Allah ne Allah ne yapma biliyoruz. Yaratmada biliyoruz. Başka? Evet. O da yönetmeye giriyor zaten. Ne yapmada? Maliki olmadı. Dünyanın ve alemin, kevnin Malibu. sahibi olmaz. Yani bu üç şeyde Allah'a diliyoruz. Allah yaratıcıdır. Allah dünyayı ve alemi evet. kevni çekip çevirir, yönetir ve sahibidir. sahibidir. Bu üç şeyde Allah'a diliyoruz. Bu üç şeyde Allah'ı birlemeyen insanlar oldukça çok mudur yoksa az bir topluluk mudur. Tarih boyunca insanlığın var olduğu sürece bunlar bu, tevhidin bu kısmı Allah'ın yaratıcı olduğu, Allah'ın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 Ee, i̇nsanlar genelde bunu ne yapıyorlar? Kabul, ediyor. <gülüyor> Kabul ediyorlar. Delil olarak şimdi de bir delil söyleyebilir Kur'an-ı Kerim'den. <gülüyor> evet. Onlara sor. "O gökleri ve yeri kim yarattı?" dersem, "Onlar aziz, alim." Evet. Onlarına sorsan, gökleri ve kim yarattı?" "Onlar aziz, alim olan Allah yarattı." Evet, onlara sorsan yani kim onlar? Müşriklere. Evet. Yani Müslüman olmayanlara. Yani Allah'ın peygamberinin getirmiş olduğu davete icabet etmeyenler eğer sorsan yeri ve görü kim yarattı desen onlar ne derler? Aziz ve alim olan Anladım. Allah yarattı derler. Yani onlar Allah'ın yarattığını, Rab olduğunu, bu tevhidi hak ettiğini ne yapıyorlar? Ya, ben Biliyorlar ben. ve yani. kabul ediyorlar, ikrar ediyorlar. Bunu söylüyorlar. İşte Demir gibi Onlara sorsan yeri ve görü kim yarattı? Güneş ve ayı sizin hizmetinde kim sundu? Ne derler? Allah derler. Yani rububiyetine ablıyorlar adamlar. Evet. Kabul ediyorlar. Demek ki buna inanmak başlı başına. Sadece buna inanmak. Kişi ne yapmaz? Müslüman yapmaz. Mümin yapmaz. Yapmış olsaydı o insanlar ilk önce Müslümanlar safında, müminler safında sayılanlar olurdu. Demek ki allah Teala'yı kendi fiillerinde kendine ait olan fiillerde birlemek kişi için ne değildir? Yeterli değildir. Onun için adam diyor ki anlatıyor böyle işte diyor rust astronot aya çıktığında demiş ki şu an anladım ki bildim ki bu dünyayı bir yaratan var. <gülüyor> yani bu adam aya çıkması gerekiyormuş demek ki bunu bilmesi. <gülüyor> Halbuki insanlar zaten bunu ne yapıyordu? Mekke'liler Ebu Cehil Ebu Talib, Ebu Leheb onların peşinde giden müşte nefsi zaten aya çıkmadan da bunu ne yapıyordu? Yani biliyorlardı. Böyle bir e, yani kişinin zorlamasına taba anlatmasına bunu öğrenmek için gerek yok. Peki Allah'ın birlemeyi hak ettiği başka bir devit var. Ona ne dedik? Tevhid el uluhiyye. Yani Allahu Teala'yı kulların ne yapması? Ne ne neyle birlemesi? İbadetler Allah'a kişilerin Allah'a yaptıkları ibadetlerinde yani kişilerin kendi fiillerinde ne yapmaları? Allahu Teala'yı birlemeleri. Aleykümselamun aleyküm. Yani kişiler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 Allah'tan başka ibadete layık ibadetin yönetileceği ibadetin yapılacağı başka bir ilah yoktur. Yani önce ne ediyorsun? Sonra ispat ediyorsun. Hatta Mekke'li müşrikler bunu duyduklarında ne diyorlar? اَيْذَا قِيلَ لَهُمْ La ilahe illallah. اللّٰهِ يَسْتَكْبِرُونَ Mekke'li müşriklere <gülüyor> la ilahe illallah denliğinde ne yaparlar? يَسْتَكْبِرُونَ <gülüyor> Büyüklenirler. <gülüyor> Derler ki biz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 Daha sonra gayet isim ve sıfatlar teyidine. O da ne dedik? Ki biraz sonra açıklayacağız o konuya değineceğiz. Allah'ın isim ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın ve peygamberin sünnetinde Allah için söylediği, Allah'ın isim Allah'ı isimlendirdiği isimleri ve sıfatların tümünü tahrif etmeden, ta'til etmeden, tekiyf etmeden ve teşbih etmeden ne yapmak? kabul etmek. Allah Teala'nın tekrar ediyorum. Allah-u Rahman'ın Kerim'de peygamberinin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 Yani ne binaen bunu söylüyoruz biz? Dayanağımız ney? Dayanağımız ney bu konuda? Yani ne binaen yani delilimiz neyiz Mehmet? Bundaki delilimiz istikra. Ne demek istikra? Yani alimler araştırmışlar, tane tonun başlığı Yani şey biz Kur'an'daki ayetlere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığımızda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 Arapçada bu üçünden birisi olmak zorunda. Dördüncü bir kısım yok. Dördüncü bir kısmı çıkarmak isteyene hodri meydan diyoruz. Mesela sorsak kırmızı. Nedir Arapçada kırmızı? isim midir? Fiil midir? Edat midir? İsim, kırmızı isimdir. Vurdu nedir? İsim. Fiil Ne edatı? Soru edatı da edattır.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 Uluğuyet. Melikin nad. İnsanların Hı. neyi? İlahi. Sahibi, meliki. Burada hangisi arkadaşlar? İsim, İsim sıfat. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Hı. Melik. İlahin nad. Burada ne var? Uluğuyet. Yani İlahi. insanların ]eler. ibadet ettiği ilah. Bunu herkes biliyor. Bunun işte bir ayet var. Aynen. O ayeti etmezler. Aptaya. O da Meryem 65. ayet diyor ki, Allah'a da herhalde olur. Meryem suresi 65. رَقْبُ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خلق السماوات والارض بينهما بسم الله الرحمن الرحيم فخلق الجبال والله ارضازر والله خلق السماوات والارض بينهما قد طعنوا طعنوا وما استقر طابير طابير Allah'ta bil ibadetihil asfadil bil ibadetihil fel ta'lemu lehu teminyadır. Evet ayet bu arkadaşlar. Diyor ki Allah-u Teala. Bakalım ayete. Rabbus semavati vel ardi ve ma baynehuma göklerin ve yerin Ve o ikisi arasında olanların Rabbi Rabbus semavati vel ardi ve ma beyne huma gökyüzü ve yer ve onun ikisinin arasında olanların Rabbi. Ne olmuş? Peki fa'bud ona ibadet et. Burada ne var arkadaşlar? Uluhiyet var. Vasta bir li ibadeti ona ibadet etmede yap?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 Rabbil alemin Ne var burada? Urubiyet neydi var? Hamd, övgü Sadece tüm çeşitleriyle Allah'a mahsutur Bu Allah Rabbil alemin Alemlerin Rabbi olan Burada ne var arkadaşlar? Urubiyet Maliki yevmiddin Din gününün maliki Burada ne var? İstimsifat Allah'ın İstimsifatlarından bir tanesi nedir?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 ama tabii ki görenlere. Evet, e, bugün inşallah dersimize yani kitabın metnimize geçebiliriz. Ezberleyen var mı? Evet, oku bakalım var. Metn-i Aqidatul Wasitiyya. Aqidatil Wasitiyya. Aqidatil Wasitiyya. Evet. Min Allahı Rahmanı Rahim.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 ثم <تصفيق> ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لينذره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرار به وتوحيدا. وأشهد أن محمد نبيه ورسوله فلله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. نعم. ات. باشكا؟ Evet başka? باشكا. yok başka. بيليني يا راب. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات. ات.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 Nasıl olur da daha henüz yazmamış olduğu şey işaret eder? Çünkü biz biliyoruz ki insan var olan, mevcut olan bir şeye ne alır? İşaret eder. Bu dediğin zaman nedir bu? Kırmızıken yani var olan bir şey. Nasıl olur da Şeyh-ül İslam İbn-i burada olmayan bir şeye işaret etmiştir? Ne hatta şöyle soralım. Bundaki sır nedir? Halde şöyle çıkıyor. Genellikle eskiden alimler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 İkinci bir veci, o da Şeyhul İslam İbni Teymiye, kitabı henüz yazmamış, evet. Ancak işaret ettiği şey burada, ney? Kafasında topladığı, ezberinde olan şey, bilgiler. Yazmaya başladı, yazmayı kastedeceği, yazmaya başlayacağı, kafasında derleyip toparladığı ne? Hazır olan, hazır olan. bilgiler. Bu şekilde ne yapıyoruz? Anlıyoruz ki burada işaret ettiği şey ya kafasında da zihninde bir araya getirdiği o bilgiler ona şarkı ediyor. Yani şu anda ne yapacağım? Bunları yazacağım. Ya da zaten kitabı yazmış. Yazdıktan sonra mukaddime yapmış. Ele almış. İtikad nedir arkadaşlar? İtikad. İtikadın sözlük manası akade'den gelmektedir. Kelime olarak e-tekade ya Arapçada. Akade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 muhkem olan, sağlam olan, yani ip gibi bağlanmış olan neler? Anlaşmalar. Ondan dolayı biz bu anlaşmalara ne demişiz? Arapçıda ne denmiş? Akit denmiş. İş akdi, sözleşme yani. İş sözleşmesi. Terim <gülüyor> <gülüyor> olarak kalbin ve insanın gönlünün vicdanının tereddütsüz bir şekilde Allah'tan ve Resulü'nden gelen her şeyin emması iman etmesi, onu ipin bağlandığı gibi sümsükü kalbine düğümlemesi, onunla iman etmesi, ona inanması. Kalbin ve vicdanın, gönlünün hiçleri tut etmeden Allah'tan ve Resulünden gelen her şeye ne yapması? Bağlanması, iman etmesi. Diyor ki, bu itikadul fırkatin naciye, firka. Nedir firka arkadaşlar? Firka <gülüyor> topluluk. Firka topluluktur. Firka. Er fırkada değdik, ayrılık. İftirak. Ama firka nedir? Arası bir topluluk. Bu bir topluluğun itikadı, inancı. Allah ve Resulü'nden gelenlere kalpleriyle ve rücdanlarıyla, gönülleriyle sımski bağlandıkları inanmıştır diyor bu kitap. Bu topluluk nasıl bir topluluktur? El firka en naziye. Ne demek fırka en naziye? Kurtuluşa, kurtuluşa er ermiş fırka. Kimdir o kurtuluşa ermiş fırkalar? Es Ehl-i sünnet Mali. vel cemaat. Yazar size sonra zikredecek zaten. Peki ehl-i sünnet vel cemaat niçin fırkayı naciye ismiyle isimlenmiştir arkadaşlar? Bu ismini nereden almıştır? Peygamber Çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki İftaraqatil yahudu ihda ve sebi'ine fırka. Yahudiler 71 fırkaya ayrılmıştır. İftaraqatil nasara sinten ve sebi'in fırka. Yahudiler nasara, nasraniler ise kısa ayrılmıştır. 72. Ümmetim kaça ayrılmıştır diyor. Selase ve sebi'in fırka. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılmıştır. Kulluha finnar illa vahide. Bu 73 tanesinin biri hariç hepsi ateştedir. Biri hariç 78'i hariç biri kurtulacaktır manasında. 78'i ateşte biri kurtulacak. Kimdir onlar diye soruluyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kimdir onlar? Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette ki Humul cema'ah.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 Yani 72'nin dışında olup ateşe girmeyip kurtulanlar. Necata erişenler, necata ulaşanlar. Yani fırkayı naciye. Yoksa naciye yani fırkayı naciye kelimesi kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de de hadiste böyle bir kelime yok. Ancak bu hadisten dolayı ilim ehli, ehli sünneti anlatırken, ehli sünnetin isimleriyle açıklarken Bu ismiyle ne yapmışlar? Bu hadisten dolayı istinbat edip çıkarmışlar. O zaman ehl nedir? Fırkayı naziyedir. Neyden kurtulmuştur? Neyden necata ermiştir? Öbür tarafta ateşe girmekten. Diyor ki Şeyh Hulusi'nin demir, فَهَذَا <Sessizlik> اِتِقَادُ الْفِرْقَةِ الْنَاجِيَ Mansura yani Mazarla. Yardıma mazhar olan Nerede yardıma mazhar olan arkadaşlar? Dünyada, Dünyada. Çünkü naci dedik Nerede kurtulanlar? Hı. Ateşten Hı. kurtulanlar ahirette da yani yardıma mazhar olanlar nerede? Dünyada, Dünyada. Peki ehli sünnet vel cemaat Fırkayı naci ismini dediğimiz gibi bilinen hadisten aldı Peki Mansura Vasfını nereden aldı? Şu hadisten dolayı لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خذلهم الى قيام الساعه كما شاء الله تعالى امتي لن از بير تطلوك حق üzerine olacaklar hak üzerinde olmaya devam edecekler onları yarı yolda bırakan onlara muhalefet edenlerin onlara bir zararı dokunmayacak ve bu durum ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete kadar. Yani ümmetinden bir, bir az bir topluluk hak üzere yardıma mazhar olacaklar. <gülüyor> Zahirine alel hak Hak üzere ne olacaklar? Masal olacaklar. Yardıma masal olacaklar. Ne zamana kadar? Yani. Kıyamet saatine kadar. O halde ehl Sünnetin Şeyhül Hulislam İbn Tayyime'nin kitapta zikretti İsmi ismi de Fırkay-ı Naciye'dir. İlk hafta gelen bu Fırkay-ı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 Yardıma mazhar olacak. Hak üzerinde olmaya devam edecekler. Ve onları yolda bırakan ve onlara muhalefet edenlerin bir bararı onlara dokunmayacak. O zaman ehl-i sünnetin der bir vasıf var. Onlar kimlerdir? Fırkay-ı naciye. Yani sahabenin, peygamberin ve sahabenin yolda gidenler. Onlar dünyada idatlerden, çiftten uzak duran insanlar. Onlar dünyada ve ahirette yardıma sürekli mazhar olan insanlardır. Ehli sünnet neyle yardım almak Neyle yardım? Allah onlara neyle yardım eder? Diyor ki ilim ehli ilk olarak bilhücce. Ne demek hücce? Delillerle, burhanlarla Allah onlara ne yapmıştır? Yardım ve teyif ve destek vermiştir. Ehli sünnet hiçbir zaman diğer fırkaların, diğer grupların olduğu gibi gözüküyor. Bilmediği bir şeyi ardından gitmez. İman ettiği, itikad ettiği, inandığı her şey delilidir.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 aktarılacaklar. Başka neyle Allah para onlara destek verir? Biz Sinan. Ne demek Sinan? Kılıç denir. Yani cihadi güçle Allah para onlara imani gücünün yanında güçlere de beraber destek verir. Onlardan bir kişi yüze yüz kişi bile bedeldir. Sonra diyor ki yazar İlâ kıyâmis sâhah İşte diyor, bu kitapta yazdıklarım Mansur olan Fırkayı Naciye olan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 Sahabeler diyor ki, sizden kim çok yaşarsa ne görecek? İhtilat. ayrılık, anlaşmazlık görecek. O halde ne yapın buyuruyor Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm sünneti, benim Sünnetler. sünnetime sarıldım. Yani neyime sarıldım? Benim getirmiş olduğum, yaşamış olduğum Doğru. din, itikadı ve ondan sonra tüm şeyleri sarıldım. Yani böyle e, Peygamber Aleyküm'ün ibadetlerle yapmış olduğu bir şey onun sözleri, sihirleri değil. Daha gelişmiş manada getirmiş olduğu dinin, değil mi? Yani ehli sünnet peygamberin getirmiş olduğu başta etikat olmak üzere onunla tüm ibadetleri ne yaparlar? Tutunurlar. Ya yani sünnete tutunurlar ve cemaah nedir cemaah? Peygamberin getirmiş olduğu din etrafında toplanırlar, ayrılar düşmezler. Yani ehli sünnetin iki özelliği bulunur. Bir peygamberin getirdiği din etrafında din etrafında diye tutunmak ve onun etrafında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 İlâ kıyâm-ı sââti ehl-ü sünnemel cema'a. Burada yazacaklarım veya burada yazdıklarım ey okuyucu burada okuyacak okuyacak olduğun akide, itikad kıyamete kadar yaşayacak olan yardıma mazhar olacak olan ehl-ü sünnet vel cema'a fırk-ı naziyenin itikadıdır. Yani önce böyle bir giriş yapıyor. Yani bu benim kafamdan yazdığım Kur'an-ı Kerim'den kendi aklıma göre kendi anladığım fehme göre kendi anlayışıma göre çıkardığım bir itikat demiyor. Çünkü böyle olan itikat dayanan insanın kendi aklı olan, kendi fehmi olan itikat nedir? Batıldır. Doğru olan, inanılması gereken, peşinde gidilmesi gereken itikat peşinahiz, sırf Naciye, Yani Peygamberin ve sahabelerinin yaşamış olduğu din üzerine giden. O 72'nin dışında olup, ateşe değil de cenneti hak eden insanların itikadı doğrudur. Diyor ki, açıklıyor şimdi. Nedir bu? Ve huvel imanu billahi Nedir arkadaşlar? Allah'a imandır. Allah'a iman nedir? Onun varlığına iman etmek. Urubiyetine iman etmek. Hı. Uluhiyetine iman etmek. Hı. İsim ve iman etmek. Bunu zaten dersimizin başında ne yaptık? Anlattık. Diyor ki el imanu billahi ve melâiketihi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 elçilerine, peygamberlerine gönderdiği risalete ne yaparlar? Hı hı. Tebliğ ederler, getirirler. Buna ne diyoruz arkadaşlar? İcmali iman. İcmali iman. Yani genel. Ayrıntıya girmeden yapılan iman. Bir kişi buna inanırsa, buna iman ederse ne yapmış olur? Meleklere iman etmiş olur. Daha sonra geliyoruz tafsili imana. Nedir tafsili iman, meleklere tafsili iman? allah Teala'nın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 Peki ölümle görevlendirilmiş meleğin adı nedir? Ölüm meleği. Peki Azrail nedir? Birader. Yani, bir yani biz demiyoruz ona da. Yani biz tam burada terminoloji olarak Azrail ismi sahih rivayetlerde gelmemiştir. İsrailiyat'ta gelmiştir. İsrailiyat'ta gelmiştir. İsra gelmiştir. Allah Teala peygamberimiz ona ne olarak isimlendirmiş? <gül> Melekul meut, ölüm meleği. Ondan sonra görevlerine iman edeceğiz dediğimiz gibi. Mesela yeryüzünde yüzünde Dolaşan, gezen, ilim meclislerine hazır olan neler var? Melekler var. Bunlara iman ediyoruz. Yeryüzünde gezen, Peygamber aleyhissalatü aleyhissalatü salat getirildiği zaman o salatı alıp Peygamberimize ulaştıran melekler var. Kiramen katibin. Kiramen melekler var. Biliyorsunuz. Ondan sonra neler var? Nünker ve nekir melekler var. Namaza durduğu zaman, insanın namaza durduğu zaman hazır olan Oraya, cemaate gelen melekler var. Cehennemde göre, cehennemin hazin veya malik ne diyor? Cehenneme gelmeden, ya maliku, ey malik Rabbine dua et de bizden biraz ne yapsın? Ateşi Allah'sın. Ne diyor? Tabi o meleğe ya malik tamam Başka ne var? Mesela Allah Resulü Aleyküm de diyor yeryüzünde yeryüzünün tüm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 Ee, Cebrail'den bahsetmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberden melek olarak göndermiştir diyerek anlatılır. Ondan sonra artık daha istihbar ediyorsa bunun kâfiği o zaman kafir olur. Ama ilk başta insandan avamdan istenilen şey nedir? İsmali tamam, genel. Sonra diyor ki ve kutubihi Allah'ın kitaplarına iman. Yine Allah'ın kitaplarına iman da meleklerine iman gibi nedir? izmalı ve tafsili. Bizler iman ederiz ki Allah Teala peygamberler göndermiş ve o peygamberlerle ne yapmış? Kitaplar indirmiştir diyor. Bu nedir? İcmalı imandır. Hatta Allah Teala buyuruyor ki her peygamberle bir kitap ne olmuştur? İndirilmiştir. ثم دليل ne? Diyor ki أرسلنا رسولا نادل بيننا. الله تعالى يقول بيزل bizler مزى، Elçilerimizi nelerle gönderdik? ناديك. بيننا. أباطق دلائل لة ناديك. وأنزلنا ما أهمل كتابنا، وناله نأبتك. كتب. يندري ديك. بيزل بنا بنا هم نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول Sonra geliyoruz neye? Tafsili iman. Tafsili iman nasıl olacak? Allah-u Teala'nın bize bahsettiği, adlarını verdiği, hangi peygambere indirdi, o, indirmiş olduğu kitaplara ne yapacağız biz? İmanız. Allah-u Teala bize diyor ki her peygamberle ben ne yaptım? Kitap indirdim. Ama bize Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu 25 peygambere hangi kitabı indirdiğini bahsediyor mu? Hayır. Bize sadece neden bahsediyor? Musa'ya Tevrat'ı, İsa'ya İncil'i, Peygamber aleyhisselatü ve Kur'an-ı Kerim Davud'a Zeburu, Onun Davud dışında neler var? Musa'ya ve, e ve İbrahim'e e neler var? Sahifeler. O'lar ne indiriyor? Sahifeler evet. indiriyor. Olan tafsili olarak da ne yapıyoruz? Allah Teala Musa'ya Tevrat'ı, İsa Aleyhisselam'a İncil'i, Davud Aleyhisselam'a Zebur'u, e, peygamber aleyhisselamın Kur'an'ı indirmiş. Musa ve İbrahim'e ne yapmış? E, Tevrat'ın dışında Musa'ya sahifeler indirmiş. normal buna da tasdikli olarak iman ediyoruz. Sonra diyor ki: "Salih İbrahim oğula ve rusulih" Allah'ın رسولlerine iman edince göndermiş olduğu elçilere iman edeceğiz. Resullerin sayısı belli midir? Belli değil. Belli değil. Zaten biliyoruz ki Allah Teala "Rusulan kad kasisna aleyke min Peygamberler ve sana anlatmış olduğumuz Kıssalarından bahsettiğimiz olduğumuz Rasuller velem neksusum aleyk ve rusulen lem neksusum ve sana anlatmadığımız sana kıssalarından anlatmadığımız peygamberler. Onun için peygamberler bir sayıyla sınırlı değildir. Ama Allah Ta'nın Kur'an-ı Kerim'de bize zikrettiği sayı kaçtır? 25 tane Rasul vardır. Bizler Allah'ın göndermiş olduğu Rasullere inanacağız. Rasullerin ilki kimdir arkadaşlar? Rasullerin ilki diyorum. Rasullerin ilki Nuh.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 kendine karşı çıkan bir toplulukta kendisine yeni bir şeriat, yeni bir din indirilmiş kişilerimiz diyoruz? Resul. Yani kendine muhalif olan topluluklar içinde yeni bir din indirilmiş kimselere Resul, Resul diyoruz. Kendisine yeni bir din indirilmeyip kendinden önce gelmiş olan Resul'ün diniyle kendisine Muaalefet etmeyen, bir de kendisine katılan insanlara davet yapması em olmuş kişilere ne diyoruz? Nebi, Nebi diyoruz? Hem şey, en açık fark, kişi arasında fark bu. Bazıları şu farkı da dikkat ediyor. Rasul diyor, kendisine yeni bir din gelip tebliğ etmekle em olunduğu. Nebi ise kendisine E önceki peygamber kendisine bildiğim ya yani kendisinden önceki resulün dini el iletilip yeni gönderilik tebliğ etmekle emir olunmadığı diyorlar. Bu çok doğru bir tarif değil. Çünkü bırakın peygamberi Nebi'yi Tebliğ etmekle emir olunmayı bizlerden bir kul bile bizlerden bir Müslüman bile tebliğ etmekle nedir? Yükümlüdür, Mükellef. mükelleftir, sorumludur. O yüzden doğru olan tarif resul kendisine inanan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 İnsanlar içinde bir önceki rasulün gönderildiği din indirilen gönderilen kişilere göre biz ne diyoruz? O zaman böyle dersek bu tarife göre her rasul bir nedir? nebidir. Nebidir. Her rasul bir nebidir ama her nebi nebidir. bir rasul değildir. Adem aleyhisselam ne bidir? Tamam. Tamam. tamam. O'na nedir? O'na bir gün geliyor. Tam Allah Teala ona yani tevhidi. yaratılış gayesi olan insanların kendisine ibadet etmesi gereken o tevhili emrediyor. Ancak çeldiği insanlar ne? Kendisi ve kendi. Kendi ve onun yanında olan insanlar. Peki bizler ne nebi olduğunu nasıl anlıyoruz? Deliller ne? en açık delili. Hadi i Serif'te? Kimi Kim? Zaten ondan önce insanlık yok. İnsanlık tarihi onunla başladığı için. Ona sadece insanlığın fırsatına uygulanan teşhidi ne yapmasa Evet diyor. Etrafındaki insanlar ona zaten umaylayan insanlar. Kıyamet günü. insanlar biliyorsunuz şefaat için ne yapacaklar? Evet. Koşturacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor? insanlar ilk diyor. Rasulü'ne ülke olan kime gidecek diyor. diyor. Yani evet, güzel. O zaman anlıyoruz ki Rasulü'ne ilk kimdir? Nuh'tur. Peygamberlerin ilk kimdir? Alem Aleyhisselam. Aleyhisselam'dır. Anladık mı Aleyhisselam. arkadaşlar? Rasul...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 uyarılır. Tamam. Resullere bu şekilde iman ediyoruz. Rasullerin en faziletli olanı, Allah katında en değerli olan, üstün olanı, üstün olan kimdir arkadaşlar? Ulul Azim'dir. Ulul Azim dediğimiz beş peygamber. Kimdir onlar? Beş Resul. Kimdir onlar? <gülüyor> Nuh Aleyhisselam, <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa, Ne? Peygamber, Peygamber, Peygamber. Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar arasında el olan kimdir? Peygamber, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sonra diyor ki vel bas ba'del mev't Daha sonra iman etmek? Ba'd, diriliş demek. Gönderilme. Öldükten sonra yeniden gönderilme iman etmek. Ba'del mev't Neyden sonra? Öldükten sonra dirilişe iman edeceğiz. allah Teala kıyamet günü ne yapacak? Hepimizi diriltecek.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 Adam öldürmek, zina etmek, bunlar ne, ne gibi gözüküyor? Şer. şer. Ama kime göre şer bunlar? Şer. Bize bunlar ardında Allah'ın bir bildiğine var. Hayır, hayır var, bir bir hayır var, takdir ettiği bir hayır var. Mesela zina eden bir bekar kişi düşünün. Bu adamın cezası İslam'a göre ne arkadaşlar? Evet. 100 kere, 100 kere. Değnek. değnek ve bir sene sürüyün. Şimdi bu. O adama göre ne gibi gözüküyor Aziz şer, şer. şer. Ama o adamın o toplumdan uzaklaşması, o, bu verilen bu cezanın o toplum için bir caydırıcı ceza olması. E buna benzer birçok şeylerden dolayı. Bu Allah için nedir aslında? Allah'ın fiili olarak bir hayırdır. Şer burada kime göredir arkadaşlar? Şeye göredir. Yapana göredir. Ondan dolayı Allah Aleyhisselatü Vesselam duasına dua ederken dua gece kalktığında ne diyor?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 Peygamber aleyhissalatü ondan sonra bunu kendisine söyleyip daha sonradan kalkıp gittiği meşhur kısa da bu imanın altı şartı ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. İşte bu da imanın altı şartı. Yani Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman, öldükten sonra dirilmeye iman ve hayır ve Allah'tan geldiğine, kaderin hayırına ve inanma. inanmak. Burada niye meleklerle başlıyor Allah? Allah'a iman diyoruz sonra meleklere iman diyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Şerif'te, Cebrail'in hadisinde Allah'a iman, meleklere iman diyor. Niye melekler önce zikrediyor? Çünkü, çünkü, çünkü Sıralama derken Önce Allah, Allah kimler aracılığı indiriyor? Bilmiyorum. Melekler Neyi indiriyor melekler? Kitabı indiriyor. Kime indiriyor? Peygamberlere indiriyor. Bu sıralamadan dolayı Bilmiyorum. Ya, Bilmiyorum. Ya, Kitap indiriyor ve kime indiriyor? Peygamberlere indiriyor. Sonra insanlar yer bu gönderilen peygamberlere gönderilen kitapla, peygamberle iman ettikten sonra ne oluyorlar? Yaşıyorlar, ölüyorlar öldükten sonra da ve Bunların hepsi, tümü neyle oluyor? Allah Teala'nın yazmış olduğu, bilmiş olduğu kaderiyle oluyor. Diyor ki: Femin el imanibillah. Allah'a iman edilmesi gereken nereden? Bir tanesi de Allah'a itikad edilmesi, iman edilmesi gerekenlerden bir tanesi de nedir? El-i'manu bimâ vasafa bihi nefsehu fî kitâbihil aziz. Allah'a iman edilmesi gereken konulardan bir tanesi de Allah'ı kendisini aziz olan kitabında vasfettiklerine iman etmektir. El-i'man bimâ vasafa bihi kendisini vasfettiği nefseh, kendisini vasfettiği. Nerede? Fikta aziz. Aziz olan kitabında, yani Kur'an-ı Kerim'de kendisini vasfettiği sıfatlarla ne yapmak? Sıfatlara iman etmekte nedir? Allah'a imandandır. Tabima i̇man. bime vasfahu bihi rasuluhu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve elçisi Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasfettiği sıfatlarla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 Tarih boyunca zaten Allah'ın isimleri hakkında çok bir ihtilaf ne olmamıştır? Yaşanmamıştır. Asıl problem ne çıkmıştır? İbadet. Sıfatlarda çıkmıştır. İbadetleri geçtik. Bir sonra isimli sıfatlarla ilgili konuşuyoruz. O sorun bir kenara bıraktık. Rafa koyduk onu. Şu an isim sıfatlarla ilgili konuşurken Allah'ın isim ve sıfatlarla iman etmekle alakalı konuşurken diyoruz ki asıl sorun nerede yaşanmıştır? Allah'ın sıfatlarında inkar edilenlerin çoğu ne olmuştur? Allah'ın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 iman etmek. Nasıl iman ederiz? Diyor ki, min gayri tahrif, ne yapmadan? Tahrif etmeden. Ve la ta'til ta'til etmeden. Ta'til etmeden. Ve min gayri tekihif, tekihsiz ve ve la temsil, temsil etmeden. Kısaca bu dört ifadeyi şimdi kısaca açıklayacağım ve daha sonra edileceğim inşallah. Min gayri tahrif, yani Tahrif, Arapçada sözlük manası takhir. Yani ne yapmak? Değiştirmek arkadaşlar. Ne yapmak? Değiştirmek. Sözlük manası. Istilahi manası, Kur'an'ın Kerim'de veya Peygamber'in sünnetinde gelen veya bir lafzı ya da manayı ne yapmak? Değiştirmek. Bir kelimeyi lafız bakımından ya da mana bakımından değiştirmek.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 ya lafını değiştiriyorlar, harekeyi değiştiriyorlar ya da başka şey ya da manasını değiştiriyorlar. Diyor ki buradaki mana bu değil de nedir? Budur diyerek değiştiriyorlar. Tam oluyor. de var. O da var o da var. ama mana olarak değiştirenler de var, lafız olarak da değiştirenler. De var. Ama çoğunluk genelde ne oluyor? Mana da oluyor. Buntasil nedir? Açıklayacağım inşallah ta'til nedir? Ta'til arkadaşlar ta'til iptal etmek. Bir şeyin içini boşaltmak. bir şeyi iptal etmek, içini boşaltmak. Allah-u Teala Kur'an-ı diyor ki, işte biz topluluklara, kavimlere geliriz, onların evlerini yerle bir ederiz. Ve diyor ki, ve birin muattale Bir kuyu demek. bir muattale. Ve ne yaparız? Kuyuları Boşal. içini boşaltırız. Yani tatil ederiz. Demek yani, içi boşalır. Sözlük manası bu, bir şeyin içini boşalması. Terim manası ne?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 Musa teklime. Ayette diyor? Allah Musa ile konuştu. konuştu. Geliyor adam diyor ki he diyor. Bu demiyor da orayı değiştiriyor. Kellemallâhe diyor. Sehab orada tahrif yaptı. Tahrif yaptıktan sonra ne yaptı o adam? Allah'ın Musa ile konuşmasını inkar etti. O zaman diyoruz ki her muharrif her tahrif eden inkar eden olmuştur. Her inkar eden ise <gülüyor> Tahrif etmeye bilir. <gülüyor> Adam belki inkar ediyor. Yani hiç dokunmuyor bile ayete. Tahrif değiştirmeye yani. gitmiyor. Ne yapıyor? İnanmıyor. İnkar ediyor. Yok diyor böyle bir şey. İnanmıyor insan. Tamam. Ama ehli sünnet ne yapmaz? Tahrif etmez. Değiştirmez. Taatil etmez. Hmm. Sonra ne yapmaz? emin min gayri <gülüyor> tekyif. Teklik nedir? Bir şeye hmm. keyfiyet.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 Temsilin dışında biraz da şunu da kastediyor. Yani sadece var olan, gözle görülen bir teklif, keyfi, nasıllık bitmenin dışında kendi hayalinde, kendi kafasında aklına getirmesi kişinin bu sıfatlarla alakalı bir keyfi. Yani mesela Allah-u Teala arşını istiva etmiştir ama evet tamam bir kralın arşına istiva etmiş olduğu gibi istiva etmemiştir. Evet ama düşündüğü zaman kafasına getiriyor böyle. Ayrı bir alem böyle büyük gökyüzünde falan böyle değil mi? Bir keyfi geçiyor. Buna da ne deniyor?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 Ama bizler allah Teala'nın sıfatlarının keyfiyetini ne aramayız? Bilemeyiz. Bu bizler için nedir? Karaklıdır. Saklıdır. Bizler bu sıfatlara nasıl iman etmek zorundayız? Olağanüstü, olağanüstü, olağanüstü. Olduğu gibi keyfiyet bitmeden, teklif, teklif etmeden teklif ne yapmalıyız? İman etmeliyiz. Teklif ne edik? Benzetme. Aa benzetmeden nasıl, hem var olan bir şeye benzetme hem de var olmayan bir şeye evet. benzetme. İnsan bazen aklına gelebiliriz. Mesela düşünebiliyor musunuz? Bin parmaklı bir ayak mesela. düşünebiliyorsun var hemen akla geliyor böyle bir şey. Hı. Hemen kafaya oturuyor, bin parmaklı, bin parmakla yani. Ama böyle bir şey var mı? Hı. Yok. İşte temsil, şimdi gelecek, yani, temsil etme. allah teala bu bunun misli gibidir. Bu sıfatı bunun misli gibidir deme, biraz daha husus. Yani var olan bir şey ne yapmak? Benzetme. Yani Allah'ın eli teşvil. Gelice. Allah'ın eli, insanın eli 25 parmaklıdır, eklemler vardır, damarlar vardır gibi. Bu var olan bir şeye benzetme ne diyoruz arkadaşlar? Temsil. Var olan bir şeye benzetme temsil diyoruz. Tamam? Var olan bir şeye benzetme diyoruz? Temsil diyoruz. Peki teşbih nedir? Temsille teşbih arasındaki fark nedir arkadaşlar? Teşbih, teşbih de benzetme, ben teşbih de benzetme, temsil de benzetme. Bakın, temsil de benzetme.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 Teşbih olmuyor. Yani teşbihin manası biraz daha, daha bak temsil dediğimiz zaman içine ne yapıyor teşbihi de kapışıyor. O zaman bizler arkadaşlar allah Teala'nın isimleri ve sifatlarına tahrip etmeden ta'til etmeden tekihif etmeden ve temsil etmeden ne yaparız? İman ederiz.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 Gelip melekler var. oradaki Oradakiler için Allah'tan af dinleyen. Allah'ın bunlara af ettiği melekler var. Buraya insanın gelmesiyle, buradakileri dinlemesiyle, buradakilerle ilim talep etmesiyle hasıl olacağı, elde edecek çok büyük sehaplar var. Ki öğrendiğimiz şey dinin zirvesi olan, yani dinin en önemli noktalarından birisi olan, ilmin en şerheklisi olan akide ilmi, tevhid ilmi, insanın Rabbini tanıdığı, tanıması gereken, tanıması için gerekli olan ilim.